Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Herkese merhaba. Kainatın Tüm Seslerini Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur. Ben Derya Tolgay. Ve Teknik Masa'da Andrei bizimle. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca elbette destekçimiz Dilek Bektaş'a çok çok teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz Açık Radyo Stüdyosu'ndan. Bugünkü program için aslında başka bir içerik düşünmüştük 2022'yi uğurlarken... Ama hepimizin de bildiği gibi hayat bazen e, yaptığımız planlara izin vermiyor, her şeyin önüne geçiyor. E, bizim için de öyle oldu. E, Dünya Mirası Adalar Girişimine kuruluşun ilk gününden itibaren destek veren sevgili Profesör Doktor Işık Aydemir'i kaybettik kısa bir süre önce. Ve 2022 yılını da ve bu son programı yani bu yıl yayınlanan son programımızda da ona veda etmeden onu almadan geçmek içimize sinmedi. Ve bu programda dostları Profesör Yonca Kösebay Erkan, Profesör Zühre Sözeri, Korhan Gümüş ve Arp Sunal'dan aldığımız ses kayıtlarıyla kendisine uğurlayalım istedik. Şimdi ben burada sözü Derya'ya bırakıyorum çünkü Derya sen çok daha çok yakından tanıdığın bir insandın. Evet, evet onun kaybını kabullenmek, arkasından konuşmak gerçekten zor benim için de. E, çok farklıydı. Böyle ün, makam, güç, kariyer... ...onun için çok da önemli değildi. Sivilin içinde olmadığı hiçbir çabanın... ...girişimin sonuç vermeyeceğine inanırdı. E, arada böyle tökezlediğimiz ya da... hani güç odaklarıyla karşılaştığımız zamanda filan ...çok kanlı ve sağduyulu ile... E, ...olaylara yaklaşır. Hepimizi toparlama e, özelliği de vardı... Ve en önemlisi de herkese eşit davranış şekli e, örnekti bize. Yine böyle kendi içimizde ayrıştığımız bir olay sırasında sohbet ederken Derya sadece yaptığınız işe odaklanın, en iyisini ve kalıcı olanı yapın. Sadece yapın, enerjinizi başka şeylere harcamayın, devamlılığınız önemli, alanı bırakmayın, devam edin demişti. Sivil yapıya önemi açısından ben bu anımı paylaşmak istedim. Okay. Ee, şimdi 20 Mart 2018 yılında Dünya Mirası Adalar programında konuğumuz olmuştu. Europa Nostra tarafından yetimhanenin 7 tehlike altındaki yapısı arasında seçilmişti. Okay. Ee, i̇yi ki de yapmışız. Kubbede hoş sedası kaldı hocamızın. Teşekkürler açık radyoya bu bunun içinde. Şimdi Andrea bize onu tekrar hatırlatsın. Ee, Europa Nostra'da aşağı yukarı bu e, 7 e, tehdit altındaki miras programı bundan 5-6 yıl önce başlatıldı. Ee, önce her yıl yapılıyordu 2 sene üst üste. Daha sonra şimdi 2 yılda bir bunlar seçiliyor. Ee, bunların seçiminde ben de <gülüyor> Europa merkezinde oluşturan board dediğimiz kurulun oluşturduğu bir kurula bilimsel konseyin başkanı olarak katıldım birçok toplantılara. Şimdi demin de belirttiğim gibi yani bir binanın kültürel ve mimari şeyisinin öneminin yanı sıra aynı zamanda dikkate alınması gereken başka kriterler de söz konusu oluyor. Dolayısıyla yapıyı, yapıları bu anlamıyla da tanıtma, tanımak e, doğru oluyor. Çünkü seçim, seçimde önemli kriter nedeni olabiliyorlar. Her binanın farklı bir macerası, farklı bir hikayesi var. E, bu hikayenin, bu şeyin bilinmesi gayet tabii bu şeyin seçimde e, daha bir e, özgünlük yaratıyor seçime. Ama gerçekten e, yapının e, mimarisi son derece bizim için değerli. Aynı zamanda Büyükada'nın ve İstanbul'un kültürel kimliği için çok değerli bir yapı. O tarihlerde 1900'lerin başındaki İstanbul'un sosyal yaşantısının bir ürünü, bir parçası. Bu bakımdan bunu göstermesi açısından çok önemli. Ayrıca mimari açıdan da çok başarılı bir örnek. Hatta işte denildiği gibi Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı, <Gülüyor> ahşap strüktür oluşturmuş yapısı bir, bir kere olayın fiziki bakımda böyle bir tanımı var. Ama e, farklılık gösteren en önemli farklılığı şu. E, bu yapı e, zor kazanılmış bir yapı. E, aynen sizin de konuşmanın başında açıkladığınız gibi e, yapının e, kullanılması, e, yetimhane olarak kullanılması. Belirli bir senede 1961 diyorsunuz galiba değil mi? 64, 64. 64 yılında e, durdurulması ve ondan sonra kanımca bana göre haksız bir şekilde... Ondan sonra yapının e, boşaltılması ve e, el konması e, bir kriter nedeni. Politik Aynı zamanda politik bir neden. Yani hiçbir zaman yapılar, tarihi yapılar bu tür e, politik kararların şeysi olmamalı. Bizim Hı. kültürel e, miras konusunda düşündüğümüz en önemli hususlardan bir tanesi bu. İkincisi gayet tabii daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararla yapının sahibine iade edilmesi konusu o da çok örnek bir şeyi oluşturuyor çünkü... Bu karardan sonra buna benzer bir takım tarihi yapılarında tekrardan ait sahiplerine iade edilmesi gündeme geliyor. Ne kadar iade edildi şimdilik bilmiyorum ama Hı -hı. temelliğimiz gayet tabii bu binaların iade ederek gerekli işlevlere kavuşmaları. Bu bakımdan da çok önemli bir örnek. Hı -hı. Genellikle biz bu binaların asal işlevlerine yani orijinal işlevlerine dönmesini tercih ederiz. Hı -hı. Burada e, benim de katıldığım güzel bir işlev önerisi var. Farklı işlev, kültürel Hı -hı. şey. Ha. kültürel işlevde kullanılması Hı -hı. ama çok kısa olarak söyleyeyim yapının mimarisi buna uygun mu? Bence soru işareti var. Hı -hı. Çünkü otel olarak oda oda Hı -hı. düzenlenmiş ve bu tamamıyla bir ahşap e, sürüktürün içine oturtulmuş. Bu ahşap sürktürü eğer yenileyeceksek ki binanın en önemli tarafı odur. O zaman geniş mekanlara pek fazla imkan vermeyecektir. Hı -hı. O zaman da kültürel yani, e, evet, şey olarak kullanılması... Da olabilir belki hmm. bir proje meselesi hiçbir evet. şey söyleyemiyorum şu anda hı hı. çalışma meselesi olacak ama e, otel olarak kullanılması halinde finansman açıdan açısından da mal sahibi tarafından düşünülebilir tasvip etmiyorum yani kültürel şeyi birinci planda <gülüyor> tutuyorum evet. ama e, bir yerde e, finansmanın e, yatırımı evet. sağlayabilmesi evet. açısından yoksa büyük da böyle bir e, alan bulmak ve orada işte üç katlı beş katlı bir yapıya bütünüyle bu metekalede bir yapıya sahip olmak çevresiyle birlikte ve bunu da bir ticari işletme olarak kullanmak gayet de birileri için çok cazip gelebilir. Ama patrikhanenin görüşü bu mudur? Onlar Orasını bilemiyorum. <gülüyor> tabii tabii. Ee, şimdi bir de e, Büyükada Rum Yetimahanesi'nin restore edilerek insanlar bu hizmete açılmasını e, kuşkusuz Büyükada Adalar ve İstanbul için çok önemli bir kazanım. E, biz adaları UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı için düşünürken bu Rum Yetimahanesi'nin korunması adımının atılması... Sence nasıl yorumlanacak UNESCO şimdi, şimdi, çevreleri evet, şimdi tarafından? Şimdi ben hemen şunu söyleyeceğim. Hı -hı. Sizin içinde bulunduğunuz, çalıştığınız grup içinde UNESCO temsilcileri var. Evet. Ee, onlar da bu, bu konuyu yakından takip ediyorlar ve biliyorlar. Bence yani kişisel olarak benim görüşümü sorarsanız adanın kültürel mirasına sadece adanın değil İstanbul'un kültürel mirasına konuşmamın başında söylediği gibi çok etki yapacak olan bir bina bunun e, kullanımı bunların kullanımı bu bu kere çok somut bir etki sağlar benim hı hı. sadece şey değil yani evet. bir yapının görüntüsü itibariyle hı hı. değil hı hı. aynı zamanda sosyal yaşantının yaşantının hı hı. E, oluşmasını tekrar oluşabilmesini sağlaması açısından bence çok önemli bir katkı da bu hı hı. katkı sağlar. Peki bir sorum daha olacak şimdi masada hep şeyler var kurumlar var ama bir de sivil taraf da var acaba bu çalışmalarda sivil taraf nasıl etkili olabilir yani yol alması açısından işlerin çünkü bir de bu sene 2018 kültürel milas yılı da ilan edildi bu da çok Tabii. güzel örtüşüyor. Ee, bu seneyi çok iyi değerlendirmemiz lazım ee, sizce bundan sonraki sürece adalı sivil oluşumlar nasıl Venüs ilişkilde katkıda bulunuyor şimdi zaten Europanosların kendisi sivil bir e, <gülüyor> kuruluş ayrıca e, yerel Europanoslarda çok önemli bir sivil kuruluş <gülüyor> ve Adada da e, İstanbul'da da bir takım sivil kuruluşlar var tarihi çevrenin korunması ile ilgili Gayet tabii bu bir bütünlük sağlanmalı bunlar arasında. Evet. Ee, sıra bunu bir şekilde değerlendirecektir. Sergiler yapılabilir, konferanslar hmm. yapılabilir. E, ondan sonra empozyumlar düzenlenebilir. Ondan sonra... E, belki fonlara e, bile başvurulabilir. Evet fonlara bile. <gülüyor> yani promosyonu, evet. promosyonunu yapmak, halka yaymak konuyu belki sivil evet. toplum örgütlerinin evet. çok önemli rolü var. Evet sevgili Işık hocamızı dinledik. Europa Nostra Derneği'nin kurucu üyesi Europa Nostra Bilim Konseyi eski başkanı idi ve yetimhanenin Rum yetimhanesinin yedi kültürel miras arasına seçilmesine tüm bilgi ve e, bej, e, bağlarını e, kaynağına aktararak bugün e, bu kurtarılmasında çok büyük katkısı vardır. Şimdi e, dostlarından e, Yoncok e, Erkan Kösebay ile aldığımız kaydı yayınlayacağız. O da ilk günden itibaren DMA'ya e, birlikte Işık Hoca ile Kıymetli bilgilerini aktarıp çalışmalar yapmıştı adada bir kez daha teşekkürler. Evet, Işık Hoca için neler söylemek isterdiniz diyoruz Yonca Erkan'a. Bu cümleleri Profesör Doktor Işık Aydemir'i kaybetmenin üzüntüsüyle sizlerle paylaşıyorum. Profesör Doktor Işık Aydemir, Türkiye'de tasarım ve koruma alanlarının ara kesitinde ürün vermiş az sayıdaki bilim insanından biridir. Uluslararası Akademik ve Sivil Toplum Kuruluşları Işık Aydemir'in bilimsel çalışmalarına en üst seviyede değer vermiştir. Kendisi tanıdığım en zarif bilim insanlarından birisidir. Işık Hoca ile birçok ortak noktamız oldu. Kendisinin Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki dekanlığı sırasında mimarlık eğitimimi tamamladım. Moda, Gökçeada ve Paris'e olan tutkumuz sebebiyle hep komşu olduk. Europa Nostra çatısı altında farklı görevlerde hizmet verdik. Korumaya gönüllü olduk. Vefat haberi üzerine en içten taziye mesajı Europa Nostra jüri değerlendirmesi sırasında Fransız meslektaşı Etienne Poncelle'den geldi. Profesör Doktor Işık Aydemir'i kaybetmenin üzüntüsünü dile getirirken bu değerli birim insanının başarılarını tek tek sayarak kendisini onurlandırdı. Kısıtlı sayıdaki katılımcının tanık olduğu bu anı Açık radyo aracılığıyla bir kez daha dile getirmek ve evrene Profesör Doktor Işık Aydemir'e olan saygı, sevgi ve takdirlerimizi duyurmayı bir borç bilirim. Sadece bilim dünyası perspektifinden değil, kendisini tanıyan ve büyük saygı sevgi duyan tüm aile üyelerim adına Işık Aydemir'e iyi yolculuklar diliyorum. Evet, ee, Yonca Köse Bayrakandan aldığımız ilk kayıt böyleydi. Şimdi Korhan Gümüşli. Ve verelim de mikrofonumuzu ee, Korhan Işık Aydemir ile birlikte birçok projede yer aldı Yan yana, omuz omuza bir sürü meseleyle uğraştılar Bir tür, bir sürü probleme karşı beraber çalıştılar ee, Ona sorduğumuz soru şuydu ee, Işık Aydemir'in bilgeliği zarifliği tutarlığı, bağımsızlığı, dürüstlüğü İyilikseverliği, öyle çok e, bütün bu özellikleri Onun profesyonel yaşamına ...yaptıklarına nasıl yansıyordu... ...ve bir meslektaşı olarak... ...Korhan e, sen neler tanı... Hangi, ...nasıl tanıklıklar yaşadın? Şimdi Işık... E, ...çok e, eskilere gidiyor tabii... ...yani kültürel mirasla ilgili... ...Fransa Adolu Araştırmaları'nın üstünde yapılan... ...toplantılarda biz karşılaştık... ...ve orada... <gülüyor> ...Işık işte bağımsız duruşuyla... ...vesaire bizi hep böyle kucaklıyordu... ...biz de o sırada bir UNESCO izleme grubu... ...diye bir şey oluşturduk... ...Işık'la ilk tanışmamız öyle oldu... Bu 2000'li yıllar, işte 2004 falan e, Dünya Mirası Komitesi e, şeyi sorumlusu, yetkilisi Minja Yank gelmişti. Axel Tibet vardı arkadaşımız. İşte Jean-François Peruz vardı enstitre o zaman. E, sonra Nora Shen'i de aynı gruba katıldı ve bir dolu bağımsız akademisyen bir araya geldi. Ve o sıra Dünya Mirası Listesi'nde olan yerlerin e, ne kadar risk altında olduğunu Sorguladık hep ve bunu zaten UNESCO komitesi de şey yapıyordu, dikkat çekiyordu. Onun için çözüm yolları ortaya çıktı. Bir tanesi surlarla ilgiliydi. Işıkla birlikte çok çalıştık. Hatta ışıkla birlikte bir de sergi yaptık Fransız kültürde hiç. O güne kadar kullanılmamış bir alanı kullandık. Gece yarısı Fransız kültürün bütün cephesini, histikler cephesinden gözüken cephesini panolarla kapladık. Onu bizzat montajında ben. ...çalıştım yani elimde matkapla... ...o sergiyi böyle bir iki günde hazırladık... Hmm. Ee, ...Jean François Perouz'la destek verdi... ...ama asıl fikir Işık'tan çıktı... ...çünkü hmm. Işık Fransızlarla bir çalışma yapıyordu... ...ve surlar, Surların... ...yani İstanbul Surları biliyorsun... ...dünyada yani en büyük Sur varlığı... ...beşi benzeri olmayan bir Sur varlığı... ...büyüklük olarak kentsel Sur varlığı olarak... ...ve bunun yönetimi için... ...yani bütünüyle... ...öyle tek tek restorasyon problematiği içinde... ...ele alınması değil... Ee, çok gelişmiş kapsamlı şeyler ortaya kondu. Modeller ve bu sergileme tekniği olarak da işte bunlar e, kamuoyuna anlatılması gerekiyordu. Yani e, bu şeyin e, sur varlığının sadece uzmanların bir alanı değil evet. <gülüyor> insanların yaşantısını evet. şehirle ilişkisini e, ve istihdam yapısını, evet. şehrin falan, her konuyu yani gençlerin eğitimini belirleyecek çok önemli bir mesele oldu sürekli gündeme gelmişti. Dolayısıyla ışık e, surlar konusunda böyle birdenbire öne çıktı. Ondan sonra da zaten hiç ayrılmadık. Sürekli ısrarla takip ediyordu her konuyu. Suluk de mesela birlikteydik. Bu en son işte yetimhane konusunda çok büyük bir destek verdi. Çünkü yetimhanenin biz şey yapmaya çalışıyorduk. E, yetimhane e, başvurusunu yapmaya çalışıyorduk. Yetimhane için daha çok eski yani 90'lı yıllara giden bir süreç tabi bu ama benim açımdan 2007'deki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra yani kabul etmesinden sonra Patrikhanenin başvurusunu sahiplerine iadesi konusunda bayağı bir sivil toplum çalışması yaptık. O sırada işte e, ya biz bunu tehdit altındaki miras listesine sokabilir miyiz diye düşündük ışıkla Çünkü 2008 yılında İstanbul surlarını işte World Management Fund'un işte altındaki miras lisesine sokmayı başarmıştık. Benim adımla yapılmıştı başvuru ve New York Times'da falan haber olmuştu. Aynı şeyi acaba bunun içinde olabilir mi falan diye araştırırken epey zaman geçti. İşte Yunanistan'dan falan da çok gelen giden oluyordu. Gençlere de biz şey sağlayalım bir çalışma alanı falan olsun diye. Bu yetimhane için Avrupa işte Europa Nostra ışıkta o zaman bilim kurulunun başındaydı bu gençlerle dosyayı hazırlayabilir miyiz diye düşündük ve bir yaz 2015 yılında yetimhane çalışıldı. Yani benim adadaki eve her yaz Yunanistan'dan bir takım insanlar geliyordu ve yetimhane çalışıldı ve ondan sonra bu başvuru gerçekleşti. Kimse bunu bilmiyor. Evet. Aslında başvuru yapan bizzat İstanbul Rumlardır. Yani onların çocuklarıdır ya da kendileridir. Yani oranın onayı alınarak yapıldı ve yetimhane böylece Tehdit altındaki miras lisesine alındı. Tam da Avrupa miras yılında 2018 yılı Avrupa Birliği tarafından miras yılı ilan edilmişti. Bu bilinerek hedeflendi. Işık burada raporların hazırlanmasında, olayın takip edilmesinde, kamuoyu oluşturulmasında son derece tutarlı davrandı. Eğer o bağımlı insanlara kalsaydı inanın ki şey olmazdı, o başvuru yapılamazdı. Yani mutlaka engellerlerdi. Işık sayesinde neredeyse bir bakıma şeyden kurtularak buradaki o çevrelerden, bağımsız çevrelerden kurtularak o başvuru sağlanabildi. Yoksa herkes kendisine mal etmeye çalışıyordu, kendisine bir çıkar sağlamaya çalışıyordu. Işık bağımsız duruşuyla o başvurun yapılmasını sağladı. Evet ve sevgili arkadaşımız Zühre e, Sözeri'ye sorumuzu yöneltiyoruz. Adaların Dünya Mirası sürecinde Zührecim senin görüşünde Işık Aydemir Adalar için nasıl bir misyonu ifade ediyordu? Ben aslında bu misyonu ifade etmek için birkaç kelime kullanmak istiyorum. Bunlardan ilki Işık Aydemir'in bir araya getiriciliği. Benim de aslında Dünya Mirası Adalar topluluğunun içerisine dahil olmam Işık Hoca'nın tavsiyesi desteğiyle oldu aslında. Her ne kadar bizler birbirimizi tanısak da o bizi bize yeniden hatırlatmış oldu ve bir araya gelmemize vesile oldu. Böylelikle ben 2017 civarıydı zannedersem çalışmaların ilk aşamalarına katılma onuruna sahip oldum. Eşit mesafe kurma belki bir diğer söyleyebileceğim kavram. Bunu yetimhane ile ilgili konuşmasını... Dinlediğimizde de aslında daha önceki radyo programındaki konuşmasını dinlediğimizde de görüyoruz her zaman söylediği bir şey vardı ki yetimhane hak sahibi olanın elinde olmalı bununla ilgili bütün çabayı süreci desteklediğini biliyoruz sonrasında da yetimhanenin yeniden işlevlendirilmesi konusundaki tüm çalışmalarda çok aktif rol aldı. Ama aynı zamanda da bu yapı üzerinde hak sahibi olmanın yolunun yapıyı geleceğe aktarabilmek olduğunu, bu yüzden de yapı sahibinin de üzerine düşen görevleri eleştirmekten çekinmeden aktarmasında açıkça görmüştük. O yüzden eşit mesafede her tarafa, tüm taraflara eşit mesafede durarak Çoğu zaman doğrularımızı ama aynı zamanda yanlışlarımızı da bize gösteriyordu. Adadaki süreç boyunca özellikle dünya mirası ile ilgili süreç boyunca hep hafızamızı tazeledi. Miras konusundaki unutkanlıklarımızı hatırlattı. Bir konuşmamız arasında hayırsız adanın yok edilip Haydarpaşa mendireğinin yapılışını, Buna şaşkınlığımızı ama buna rağmen unutkanlığımızı bize hatırlatarak karşımıza çıkan sorunlara çok da şaşırmamamız gerektiğini ve buna göre tedbirle yol almamız gerektiğini aslında hatırlatmak istiyordu belki. Yine onun için çok hassas bir konuydu 6-7 Eylül olaylarının da bu unutkanlık süreci içerisine dahil edilmesinde bizlerin önemli görevleri olduğunu söylüyordu. Bizler de zaten dünya mirasatları olarak o konuda çalışmalar yapmaya uğraşıyorduk. Ve bizi her zaman bu konuda destekliyordu. Bunun unutulmaması gerektiğini her zaman bize hatırlatıyordu. Atlarla ilgili konularda biliyorsunuz ki yine farklı tarafların, farklı gizledikleri, farklı söyledikleri oldu. Burada da her zaman özellikle takdir ettiğim derecede Işık Aydemir duruşunu çok net olarak başından sonuna kadar belirledi. Uzlaştırıcılık bu da unutmamak gereken bir başka başlık. Uzlaştırıcılık sayesinde zorlu süreçlerden geçerken Dünya Mirası çalışmaları ve Dünya Mirası adalar girişimini çalışmaları zorlu süreçlere girdiğinde her zaman bizi destekledi. DMA olarak birlikteliğin ne kadar önemli sonuçlar doğurduğunu bize hatırlattı. Bir gün Derya da hatırlayacaktır. Ona şöyle bir şey söylemiştik: Bizi hiç özlemiyor musunuz? Adayı unutmayın demiştik. O da şöyle cevap vermişti: Özlemez olur muyum? Tabii ki geleceğim adada geride ne kalacak bilmiyorum ama sizler benim için önemli unutulmazlarsınız. Ben de bugün şimdi onun sözlerini bir vurguyla tekrar geri iade etmek istiyorum kendisine. Işık Hoca siz bizim için önemli unutulmazlarsınız. Evet e, Alp Sunalp onun uzun seneler birlikte çalıştı ama aynı zamanda çok yakın arkadaşıydı. Ee, sevgili Alp, bugün onu uğurlarken sen neler söylemek istersin? Işık Demir Hoca son derece kibar, zarif ve sever bir kişiliğe sahipti. Emin Necip Uzman ve Alpay Aşkın ile ortaklıkları olmuştu. Beraber yarışmalar kazanmışlardı. Mimarlık hakkındaki düşüncelerine gelecek olursak son derece net fikirleri vardı. Yani kafası asla karışık değildi. Onunla Sanatseverler Derneği çatısı altında tanıştık. Aslında abiminde e, okuldan yani Sanatsever'den arkadaşıydı kendisi. Moda Çay Bahçesi toplantı mekanımız oldu yıllarca. Onunla benim ve ayrıca Sembünualı Lazo diye bir modalı arkadaşımızın. Orada doçentlik tezini yazışına tanıklık ettim. Sabahları çıkardı büyük bir disiplin içerisinde eee Dönüşüme gidecek olan karton dolma ile tezini yazardı. Geceleri Atatürk hava alanına olan uçakları seyrederdik sıkça. Adeta paralel bir kule kurmuştuk orada. Bana haftada bir iki gün bu akşam uçak indiriyor muyuz diye sorardı müzipçe. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesör sonra dekan oluşuna, Europa Nostra yönetim kuruluna girişine, Europa Nostra'da Teknik Komite Başkanı oluşuna, Fransız Mimarlık Akademisi'ne yabancı üye olarak seçilmesine ve e, aynı zamanda son olarak da e, Fransız Devletinin kendisine Arlet Madalyası verişi gibi önemli olaylara tanıklık etme şansım oldu. 2008'den bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Proje hocalığı yaptık beraber Işık Hoca ile orada e, adeta e, benim e, atölye başkanım gibiydi ve çok e, yakın temas içinde olduk tabii yıllar boyunca. Ömrünün son aylarında malum bir zata haksız yere hakaret ile suçlandık ve emniyete ifadeye gittik. Neyse ki savcı saldı bizi. Çok hassas biriydi Işık Hoca, çok üzülürdü Türkiye'nin düşmüş olduğu hallere. Ve zannedersem sonunda hastalandı ve kaçtı gitti buralardan. Kaçtı gitti mi bilemiyoruz ama onu bir güzel parçayla uğurlayacağız. Hı hı. Nevin. Ee, evet, e, Maliberte Sergejiani e, söyleyecek bir parçayı bize hocanın da en sevdiği parçalardan biri olduğunu ama. E, öğrendik. Ama öncesinde tabii <gülüyor> hemen e, vedamızı edelim. Evet, 2022 zor bir yıldı hepimiz için. E, ancak 2023 çok daha kritik bir yıl, yıl olacak gibi gözüküyor, özellikle de ülkemiz açısından. Hepimiz elbette ki olan bitenin farkındayız ve ne tür zorluklar yaşayabileceğimize dair bir fikrimiz var ama 2022 yılının bu son. Son Dünya Miras Adalar programını karamsar bitirmeyelim istiyoruz. Ve yaptıkları yazdıkları ürettikleriyle Işık Hoca gibi insanların içinde yaşadığımız bu ülkenin geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olacağı bir yıl dileyelim. 2023 yılında hepimizin yolunu akıl, bilim ve vicdan aydınlansın diyelim. Hepimizi Adalar diyelim. hepimizin. Adalar hepimizin.